Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Macit Çopur'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Emre Dağtaşoğlu Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programın ilk türküleri Davut Sulari türküleri olacak. Bunlardan ilkini Aynur Haşhaş'ın Sevdakar isimli albümünden dinleyeceğiz. Davut Sulari malumunuz olduğu üzere 20. yüzyılın en önemli saz aşıklarından... Üstelik Sas şairi de diyebiliriz sanırım eserlerinden dolayı. Onun ne kadar önemli olduğu ve kimleri etkilediği üzerinde önceki programlarda durmuştuk. Ben tekrar Davut Suları üzerinde durmak istemiyorum. Fakat onun e, aheste olan, metronomu düşük olan eserlerinin bir hususiyetinden bahsetmek istiyorum. Davut tempolu eserlerini okumak çok zor değil ama... ...yavaş okunan türkülerini icra etmek gerçekten zor gibi geliyor bana... Çünkü Davut Sulari'nin çok kendine has bir gırtlağı var. O gırtlak özelliği bestelerine de yansıyor. Bu yüzden yavaş tempolu olan türkülerini ben başka sanatçılardan pek dinleyemiyorum. Ee, Birçok icrası var Davut Sulari türkülerinin ama bunların büyük geneli Davut Sulari'nin tadını veremiyor. Ama şimdi dinleyeceğimiz Aynur Haşhaş yorumunun ben güzel olduğunu düşündüğümden sizlerle paylaşmak istedim. Ee, türkünün ismi. Bugün bayram günü derler. Bu arada Arif Sağ'ın Gurbeti, e, Gurbeti Ben Mi Yarattım isimli albümünde de var bu, bu türkü. Arif Sağ'ın icrası da çok güzel. O Önceki yıllarda onu da dinlemiştik. Meraklı olan dinleyiciler varsa ve dinlememişlerse Arif Sağ'ın Gurbeti Ben Mi Yarattım isimli albümünden de dinleyebilirler bu türküyü. Şimdi Aynur Haşhaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Bugün bayram günü derler. 可是 Saçım okşa gö İlteceğimiz ikinci Davut Sulari türküsü Arif Sağ'ın Umut isimli albümünden. Türkünün ismi Benim Kurbanlarım. Ee, türkünün ilk iki dizesi şöyle. Elde düğün bayram benim neyime benim kurbanlarım çok evvel oldu. Ben bu türküyü ilk dinlediğimde yanlış hatırlamıyorsam lise birinci sınıfa gidiyordum. Ve herhalde kurban bayramı civarında yazılmış diye düşünmüştüm çok safça. Sonradan işin aslını öğrendim. Şöyle ki. Cem törenlerinde birçok ritüel var bildiğiniz üzere. Bunlardan birisi de ilk ikrar veren kişinin ceme alındığı e, kısımdır. Orada da birçok ritüel var ama ben burayla ilgili olanı sizlere aktarmak istiyorum. Yola talip olan kişiyi rehber boynuna bir ip geçirerek e, dedenin önüne getirir. Bunun anlamı o kişinin o anda kurban olmasıdır. Bu hem yola baş koyduğunu gösteriyor hem de ...bizim tasavvuf kültürümüzdeki ölmeden önce ölme e, anlayışını ifade ediyor. Şöyle ki ikrar veren kişi on, bundan sonra beline, diline, eline sahip olmak zorunda. Ve e, yeni bir benlikle doğmalı. Dolayısıyla buradaki geçen benim kurbanlarım çok evvel oldu ifadesi... ...aslında Davut Sulari'nin ilk ikrar verdiği o döneme denk geliyor... Alevi Bektaşi kültürüyle ilgili yazılan hemen hemen her kitapta bu ritüellerle ilgili malumat bulunabilir. Ama merak eden dinleyiciler olursa ben bir e, kaynak belirtmek istiyorum. Nejat Birdoğan'ın Anadolu'nun gizli kültürü Alevilik diye bir kitabı var. Kaynak yayınlarından çıkmış. Benim elimdeki 4. basım ve İstanbul 2003 basımı. O kitabın özellikle 359 ve 360. sayfalarında dediğim hususlarla ilgili yazılıyor. E, Kısa ve özlü malumat bulabilir merak eden dinleyiciler. Türkünün devamındaki sözler de bu asrın, bu zamanın kötülüklerinden bahsediyor. Ee, benliğini orada tek öldürüp yeni bir insan olarak doğan kişinin bu kötülüklere sızlanarak, şikayetlenerek bakması gayet doğal sanırım. Türküyü bu biçimde dinlersek daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Şimdi Arif Sağ'ın Umut isimli albümünden dinliyoruz. Benim kurbanlarım. Bir de beyim, demi devranlarım çok evvel oldu. Sorayım fakire can o can o bir de beyim, demi devranlarım çok evvel oldu. Güler oynar oynar içim kanağlar Alem al yeşilde can karabalar Değişti asırlar hey hey silindi çağlar meydanım meydanım çok evvel cano cano silindi çalar meydanım meydanım çok evvel o Adım aktım, riyakar burlarda nefretten bıktım. Şöhret kahasını hey hey kökünden yıktım. O ahtır Peymanım çok evvel oldu. Şöhret kahasını cano o, can o kökünden. Aslında programı hazırlarken Davut Sulari türkülerini ardarda yerleştirmek gibi bir amacım yoktu. Fakat çağrışımlarım beni oraya yönlendirdi. Ve yine bir Davut Sulari türküsü var şimdi sırada. Bu türkünün sözlerini ben çok seviyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Türküyü sizlere Türküler Sevdamız isimli albümlerin ikincisinden dinleteceğim. Tolga Çandar yorumlayacak. Dünya arsızındır. Dünya hey hey, fırsat pirsizi. Dünya arsızındır, hey hey, fırsat pirsizi. Hey hey, Rahbet yalancının da refah hırsızı Azap yoksulundur, hey hey, göçük yersizi. Sararıp da solmak solmak revamı bize azap yoksun oldun hey hey göçük yer sizi sararıp da solmak solmak revamı. Kalktı mı hey hey hürmetle hatır Aradan kalktı mı? hey hey hürmetle hatır Gelen günler geçen geçen günü aradı Mazlum Davut sula ağladı Sefi sergân olmak olmak revâmı bilir. Mazlum davutsuları ağladı. Sefi sergân olmak olmak revâmı bilir. Türküyü anons ederken dilim sürçtü ve Tolga Sa diyeceğime Tolga Çandar dedim. Sağolsun Gürkan beni uyardı. Teşekkür ediyorum Gürkan'a da. Türküyü Tolga Sağdan dinledik. Fark etmiş olacağınız üzere. Bir de son kıtada sefil Sergan olmak revamı bize dizesi vardı. Ee, sergerdan diye çok meşhur bir kelime var. Farsça başı dönmüş şaşkın hayran demek. Fakat buradaki Sergerdan olmadığı için ben Serganlı da merak ettim. Sergan diye bir kelime yok ama yine Farsça bir kelime var. Sergin gübre anlamına geliyor. Belki burada Davut Sulari Sefil Sergen derken Sefil Sergin'i ifade etmiştir. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Erdal Erzincan'ın Kervan isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Davut Sulari türküsü var. Bunun da sözlerini çok seviyorum ben. Biraz dikkatli dinlerseniz sanıyorum siz de beğenirsiniz. Şimdi dinleyeceğimiz bu türkünün adı Gönül Defterini Açtım Okurum. <Gülüyor> derini aştım o huram yolunu bilirsen gir bak neler var fazileti ali hey kudreti haxdır kervancı sana yer sür bakın neler var sür bakın neler var dilati ali hey hey kudreti haqtdır katvan cisaneğe sür bakın eler var sük bakın eler var hakkın kelamına hey hey olmaz bahana neden gelmiş oldum Fani cihana, her gece dur sana, ulu divana, sıktı bütün olur. Dur bakın neler var, dur bakın neler var. Her gece dur sana, ulu divana bana sıkıp bütün olur dur bak neler var dur bakın neler Nefsiniyle uğraş, dur sen savaşta, sabır külün güne, kırbağın neler var, kırbağın neler var. Nefsiniyle uğraş, dur sen savaşta, sabır külün gün. Neler var, kırbağ neler var? Davut sulari em hey hey çevrildim şaha, üstadımdan gittim yar yar ulu divana, düldürü aile hey hey devri devrana. Girebilirse, gir bak neler var, gir bak neler var. Düldürü Ali ile hey hey devri devrana, devri devrana. Girebilirse, gir bak neler var. Gir bakın, neler Son zamanlarda yakın dostlarımdan sık sık duyduğum bir şey var. Yok olmak çare değil, keşke hiç olsaydım, hiç bu dünyaya gelmeseydim diyorlar. Bu dünyadan şikayetleniyorlar haklı olarak. Fakat Davut Sulari buna çok güzel cevap vermiş bu türküde. Eğer öyle düşünenler varsa Davut Sulari'nin buradaki dizeleri çok önemli gibi geliyor bana. Yani dünyaya keşke hiç gelmeseydim e, düşüncesine. Hakkın kelamına olmaz bahana, neden gelmiş oldum cihana, her gece dursana ulu divana, sıtkı bütün olup durbak bak neler var. Sabır Külün Günü herhalde doğru kullanıp sıtkı bütün olunca belki sorunlar çözülmeye başlar. Şimdi sırada yine Tolga Sağ'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Ama bu sefer türkü Yol isimli albümden. Ali Ekber çiçeğin derlediği bir Erzincan türküsü bu. Erenler Cem'i Vardır yakını, gerçek olan talip bulur hakkını. Gerçek olan talip bulur hakkını. Yüklemezler sana haklar haydar yolun yükünü, yükü gametin. Altyazı Şimdi de sırada Gülseven Medar'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Semah var. Semah'ın ismi Nurhak Semahı. Rindi Şeyda isimli albümden dinleyeceğimiz bu türkünün kaynak kişisi Nurhak Cemii. Derleyen ise Dertli Divani. Semah'ın ilk bölümünün sözleri Şahi'ye aitmiş. Yeldirme kısmının yani ikinci kısmın sözleri ise Muhittin Abdal'a ait. Şahi isimli şairle ilgili herhangi bir malumata ulaşamadım ben elimdeki kaynaklarda. Fakat Muhyiddin Abdal, 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen bir şair. Tarihi vesikalardan öğrendiğimize göre Bektaşilerle pek arası yokmuş aslında yaşadığı dönemde. Ama sonradan büyük Bektaşi şairleri arasında anılmış hep ismi. Muhyiddin Abdal ile ilgili hem kısa bir malumata hem de bazı şiirlerine dinleyiciler Saadettin Nusret Ergun'un hazırladığı, Bektaşi Şairler isimli eserin 272 ve 288. sayfaları arasında ulaşabilirler. Fakat eserde ne yazık ki basın yeri ve tarihi yok. Ee, ön sözünü Fuat Köprülü yazmış. Oldukça eski bir eser olsa gerek. Başka bir eser ise Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı ve İnklab Kitabevi'nden Evinden 1992'de çıkmış olan Alevi Bektaşi Nefesleri isimli kitap. Orada da Muhittin Abdal'ın şiirlerine ve hakkında kısa bir malumata ulaşabilir dinleyen merak eden dinleyiciler varsa. Programın başında Cem törenlerindeki bazı ritüellerden bahsetmiştim. Kurban kavramı çerçevesinde özellikle. Şimdi dinleyeceğimiz Sema, o ritüelleri baştan aşağı resmeden bir Sema aslında. Konuyla ilgili eserler okunduğunda bu Sema'nın sözleri sanırım çok daha iyi anlaşılabilir. Çünkü... O süreci olduğu gibi anlatmış buradaki semah. Şimdi Gülseven Medar'ın yorumuyla dinliyoruz. Nurhak Semahı. Dinlediğimiz semahın yeldirme kısmının usulü 2-2-3'tü. Ölçüsü 7-8'lik ama aslında 7-16'lık da, dene, da denebilir çok hızlı olduğu için. Şimdi sırada Musa Eroğlu'nun Dedem Korkut isimli albümünden dinleyeceğimiz bir semah var. İsmi Ya Hızır Semahı, azdı zaman ismiyle de bilinir bu semah. Sivas yöresine ait ve Feyzullah Çınar'dan alınmış. Şimdi Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Tahte sözleri B büyüdüsmde ne dalar oldu. Garıncyı küdü Fil çekmez oldu Azdı zaman azdı Ne çağlar oldu. Garıncyı günü Fil çekmez oldu Azdı zaman azdı Ne çalar oldu. Ya hızır ya hızır ne çağlar oldu Ya hızır ya hızır ya hızır ne çağlar oldu Kalip gelmez oldu Pir nefesine, bir nefesine elermez oldu. Akın sesine, dallar sindi tepe. İler kölgesine büyüdü tepeler. Ne dağlar oldu? Büyüdü tepeler. Ne dağlar oldu? Ya hazır Yine dağlar oldu ya Hızır ya Hızır ya Hızır yine dağlar oldu Dal bir sultanım çarkına elinden akdı gözüm yaşı ne çalar oldu akdı gözüm yaşı ne çalar oldu ya hazır ya Hızır, ne çalar oldu ya hazır ya hazır ne çalar oldu Musa Eroğlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz iki türkü daha var sırada. Aslında ben listeye Musa Eroğlu'ndan ardarda üç türkü almak istememiştim. Sizinle paylaşmak istediğim türkü Salma Dilgemis'in isimli türküydü. Fakat sözleri itibariyle hemen bu Ya Hızır Semah'ından sonra dinlememizin yerinde olacağını düşündüğüm başka bir türkü var. Ne Salma Dilgemis'in isimli türküden vazgeçebildim ne de şimdi dinleyeceğimiz Bir Seferim Vardır isimli Türküyü liste dışında bırakmaya gönlüm el verdi. Dolayısıyla üç türküyü de arda arda aldım listeye. Şimdi dinleyeceğimiz türkü Musa Eroğlu'nun Seher Oldu Eyni Yarım isimli albümden. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait. Fakat künyesiyle ilgili başkaca bir malumata sahip değilim maalesef. Hemen ya hazır semahının ardından bunu dinlememiz uygun olur diye düşündüm. Şimdi Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz ölçüsü 18'lik usulü ise 3 3 2 2 bir seferim vardır. Bir seferim vardır. Cedav başımdan geri gözlerim, cedav başımdan geri gözlerim. Bu terimden daldır bıçaklar yediler, bıçaklar yediler. Bir keskin biri gözlerim, bir hümmeti keskin biri gözlerim. Açtım, baktım bir hub cemale, sütkle çavurdum, cetdim celale, cetdim celale, eriş kuzur ne bir çağır gözlerim, eriş kuzur ne bir çağır gözlerim. Caman uşu, devlam hak diyen il övrür beşi, devlam hak diyen övrür beşi. Din serverim Muhammed'in şiği, Caman eşi, halile yapılan şahrı gözlerim, halile yapılan şahrı gözlerim. sıratı geçen cennet bir yeri, sıratı geçen cennet bir yeri. vesel Selvarahinten Yemen'den beri, Yemen'den beri Muhammed Ali'den nuru gözlerim, Muhammed Ali'den nuru gözlerim. de sırada Musa Eroğlu'nun Başıma Bir Sevda Döner isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkünün sözleri Turabi'ye müziği ise Musa Eroğlu'na ait. Turabi Baba 1786 ve 1868 yılları arasında yaşamış olan bir şair. Günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Yanbolu'da doğmuş Turabi Baba. Önce Melamile'ye intisap etmiş, sonra da bektaşiliğe bağlanmış. Hatta Hacı Bektaş Pir Evi'nde dede-baba postuna oturup 19 yıl burada hizmet vermiş. Turabi Baba'nın hem bütün şiirlerine hem de onunla ilgili ayrıntılı bir çalışmaya ulaşmak isteyen dinleyiciler varsa Baki Yaşa Altınoluk'un hazırladığı ve Horasan yayınlarından çıkan İstanbul 2006 basını Turabi Divanı, Yanbolulu Ali Turabi Baba isimli kitaba başvurabilirler. Dinleyeceğimiz türkünün sözleri de o kitabın 279. sayfasında. Şimdi Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Salma dil yemisin. bir can bulunmaz Ali çokdur şahmerdan bulunmaz her yerde faşitmez sırr-ı hakikat Onu fark edecek bir can bulunmaz Ali çokdur şahmerdan bulunmaz Nitarif ne hacet efsane sözlerden ile feravat Arif'in halini tarif ne hacet efsane sözlerden ile feravat Nerede dir bir göster sahip keramet Ali çoktur Şah Merdan bulunmaz Ali çoktur Şah Merdan bulunmaz Ali göster sahip keramet Ali çoktur Şah Merdan bulunmaz Böyle bir acayip devran bulunmaz Turabici handan olma serseri Fark kalmadı dürü gevheri Turabici handan olma serseri farkeden eden kalmadı dürü gevheri Kimsenin kimseden yoktur haberi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 Musa Eroğlu, Türk'ün ilk dizelerini Salma Dil gemisin, Engine Aşık Erenler Ceminde Payen Bulunmaz şeklinde okudu. Fakat divanda asıl metinde Salma Dil gemisin, Engine Aşık Bahri Aşka Haddi Payen Bulunmaz dizeleri yazıyor. Ki asıl metinde yazılı olan daha anlamlı. Türk'ünün içindeki bazı kelimeler ve kavramlarda da değişiklik var ama onları belirtmeyi gerekli bulmuyorum. Fakat bu şiirin Burada icra edilmeyen çok güzel bir kıtası var. Onu aktarmak istiyorum sizlere. Burada icra edilmeyen kıta şöyle. Muhtefi oldular alemde erler. Kıymeti bilinmez ilmi hünerler. Her kime sorarsan arif derler. Benden özge baktım, nadan bulunmaz. Bir de bu kıtanın son iki dizesi bana Sokrates'i hatırlattı. Şöyle ki son iki dizede. Her kime sorarsan arif derler. Benden özge baktım, nadan bulunmaz. Sokrates'in Platon'un diyaloglarından birinde yanlış hatırlamıyorsam simpozyon yani şölen diyaloğunda söylediği bir hikayeyle örtüşüyor. Ama diyaloğun adından tam emin değilim aklıma önceden gelmiş olsaydı programda gelmeseydi evde hem pasaj numarasına hem diyaloğa bakıp gelirdim. Hikaye şöyle Sokrates Apollon'un tapınağındaki biliciye dönemin en bilge kişisi kimdir diye soruyor. O da sensin diye cevap veriyor. Fakat Sokrates buna şaşırıyor çünkü benim bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Tıpkı burada Turabi Baba'nın benden özge baktım, adam bulunmaz demesi gibi. Bunun üzerine Sokrates Atina'da tanıdığı bütün siyasetçilerle, zanaatkarlarla konuşuyor alanlarında uzman olan kişilerle. Fakat onları sorguladığı zaman aslında o kişilerin yaptıkları işle ilgili yüzeysel bilgiye sahip olduğu aslında bilginin temeline vakıf olmadıklarını görüyor ki oradan sonra zaten e, iş kopuyor çünkü bilgi meselesine girildiğinde birçok tartışmalı husus var e, Sokrates'in hem bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim demesi hem de gidip Atina'da e, bilgi sahibi olduğunu söyleyen insanlarla konuşmasında da onların bir şey bilmediğini görmesi Turabi, baba, Turabi babanın her kime sorarsan Arif izlerler, benden özge baktım, adam bulunmaz dizeleriyle yüzde yüz örtüşüyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Programa Davut Sulari türküleriyle başlamıştık. Sonuna ayırdığımız bölümde de Davut Sulari'den türküler dinlememizin uygun olacağını düşündüm. Bunlardan ilkinin ismi Arif Ol Alem'de, ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3. Şimdi Davut Sulari'nin yorumuyla dinliyoruz. <Gülüyor> Kamile yakın o yerin bil otur Camile yakın kesin yanında şöhretin yitir, menzilden uzağa geçmeyip yürür, geçmeyip yürür, sırrın her kişiye açmayıp yürür. E tanı Kötülükte olmaz Hakkın ehsani Bilmeden duymadan Etme börtani Yüceden mağrurlu Uçmayıp yürü Uçmayıp yürü Yüceden mağrurlu Hasna da usularım sözüm hasna düşmüş oldum bir dil berhava Aslında listeye Davut Sulari'den bir türkü daha almıştım. Fakat süremiz kalmadığı için onu başka bir hafta paylaşacağım sizlerle. Böylece programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Macit Çopur imiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. titreşimler. Azil Eren'de sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Macit Çopura teşekkür ederiz.